Türkçe Peri Masalları Orman Kitabı Evvel zaman içinde Afrika ormanında hayvanlar ormanın bilge kurallarına bağlı yaşarmış. Ormana yakın bir yerde yaşayan bir de kabile varmış. Bir gece ormanın topal kaplanı Şer köylüleri avlamaya karar vermiş. Köye kükreyerek saldırmış. Kaplanın yardımcısı olan çakal Tabakuyi onu takip ediyordu. Bir adamı yakalayacakken Şerkan kırmızı çiçeğin üstünden atladı ve yüksek sesle kükredi. Rakşa yavrularıyla birlikte mağaranın önünde oturmuş olanları izliyordu. Şu korkak kaplan en zayıfları avlıyor insanları. Sonuçta kaplan topal ondan geyik avlamasını nasıl bekleyebiliriz? Sadece bacağı yanmış gibi görünüyor. Kükremeler durdu ve ormana yine bir sessizlik çöktü. Kurtlar sohbet ederken çalılıklarda bir hışırtı olduğunu fark ettiler. Baba kurt saldırmak üzere hemen hazırlandı. İnsan yavrusu! Bebek köyden kaçmış ve emekleyerek kurtların mağarasına gelmişti. Ona ben bakacağım. Kendi çocuğum gibi büyüteceğim. Adını Mogli koyuyorum. Raksha bence sürü bir insan yavrusunu kabul etmeyecekti. Ben hallederim. Tabakuyi mağaranın arkasında gizleniyordu ve Şerkhan'a insan yavrusundan söz etti. <gülüyor> Şarkan hemen mağaraya ulaştı. O insan yavrusu benim avım. Onu hemen bana verin. Git buradan topal ödlek. O benim çocuğum. Sakın ona elini sürme. Bir yangında sakatlanmış olan Şerkan, annenin öfkesini görünce oradan uzaklaştı. Günün birinde o çocuk pençelerime ve ağzıma düşecek. Ertesi gün Mowgli'yi kurt sürüsüyle tanıştırdılar. Uzun bir tartışma ve Bagheera'nın olayından evet. sonra Mowgli'yi kabul etti. Bagheera ve Baloo ona ormanın kurallarını öğretecek. Büyüdüğünde kendi kabilesine dönmesi gerekiyor. Mowgli ormanda orman yaşamının kurallarını öğrenerek büyüdü. <gülüyor> Baloo ona ormanla ilgili tüm bildiklerini öğretti. Hayvanların dilini konuşmayı öğretti, bal bulmak ve balık yakalamak gibi en sevdiği şeyleri de öğretti. Voo! Bagheera ona kendini korumayı öğretti. Onu da bir insan büyüttüğü için Mogli'nin insanlıkla bağlantısı kopmadı. Ona günün birinde kendi türünün yanına dönmesi gerektiğini hatırlatırdı. Mogli ormana iyice bağlandı. Kardeşleri yani yavru kurtlar onu çok seviyordu. Kısa sürede ormandaki tüm hayvanlarla arkadaş oldu. Yıllar geçtikçe kurt sürüsünün lideri olan Akela, eskisi gibi avlanamaz hale geldi. Şarkan onun bu zayıflığından faydalanmak istedi. Siz genç kurtlar, artık sürünün lideri olmanızın zamanı geldi. Akela'yı liderlikten alın, bana insan yavrusunu verin. Yoksa sizin bölgenizde avlanır, size tek bir kemik parçası bile bırakmam. Genç kurtlar, Akela'ya liderlikten ayrılmasını söyledi. Mowgli'yi Şerkan'a veriyorsanız korkaksınız demektir. Eğer Mowgli'nin gitmesine izin verirseniz, liderlikten ayrılmayı kabul edeceğim. Bagheera'nın bu toplantıdan haberi oldu. Mowgli, artık Şerkan'a haddini bildirmeliyiz. Karşı koymanın zamanı geldi. Ama ona bir başıma nasıl karşı koyarım? Bütün sürü şu an Şerkan'la. İnsanların köyüne git ve kırmızı çiçeği getir. Kırmızı çiçek onları korkutup kaçıracaktır. Artık ormandan ayrılıp kendi türümle yaşasam iyi olacak. Mowgli Bagira ve Baloo'ya sarıldı. Hayatında ilk kez gözlerinden yaş geldi. Mowgli kısa bir süre sonra Baloo'nun karnında uyuyordu. Hepsi bir ağacın üstünde uyuyakaldı. Maymun sürüsü Mogli'yi gördü ve onu alıp taşıdılar. Maymunlar ormanın en dili hayvanlarıydı. Hayatlarında kanun, kural yoktu. Baloo ve Bagira uyanınca Mogli'nin köye doğru yola çıktığını düşündüler. Maymunlar Mogli'yi ormanda ağaçtan ağaca taşıdılar. Bir süre sonra Çili fark etti. Etrafta uçup duruyordu. Mowgli, ona kuş dilinde Baloo ve Bagiraya maymunların onu nereye götürdüğünü iletmesini söyledi. <gülüyor> Kapa çeneni. Bu da başka bir numara. Senden tüm bu numaraları öğrenmek istiyoruz. Eğer hayvanları kontrol etmeyi öğrenirsek tüm ormana hükmedebiliriz. <gülüyor> Çil, Baloo ve Bagiraya Mowgli'nin kaçırıldığını iletti. Mogli'yi soğuk indesaklı tutuyorlar. Orası ormanda terk edilmiş bir şehir. O maymunlar hem kurnaz hem de tehlikeli. Onlarla tek başımıza savaşamayız. Ka'dan yardım istemeliyiz. Yılan Ka'yı gelip yardım etmeye ikna ettiler. Hep birlikte harabelere gittiler. Maymunlar Mogli'yi devasa bir kubbede saklıyordu. Önce harap yere Bagira girdi. Maymunları ısırp oraya buraya fırlatmaya başladı. Ama maymunların sayısı çok fazlaydı. Ah! Ah! Ah! Ah! Göle saklan. O kaçık hayvanların icabına bakacağım. Balu maymunları oraya buraya fırlatmaya başladı yeniden. Ama maymunların sayısı yine fazlaydı. Maymunları karnına oturup onu dövmeye başladı. K geldi ve kıslamaya başladı. Maymunlar korktu ve bir ağaca tırmandılar. K, Mowgli'nin sakladıkları kubbeyi kırdı ve onu serbest bıraktı. Ah, harika! Bu ne leziz bir et böyle. Hayır K. Çocuktan hemen elini çek. K Mowgli'yi çözdü. Sonra dans etmeye başladı ve maymunlar bu dansla hipnotize oldu ve maymunları beraberinde götürdü. Artık bu orman bana göre değil galiba. Ormandan bir an önce ayrılmalıyım. Mowgli, Bagira ve Baloo'ya veda etti ve köye doğru yola çıktı. Köylüler önce Mowgli'den korktu. Bu çocuk ormandan gelmiş. Düzenbaz olabilir. Bize büyü yapabilir. Masum bir çocuğa benziyor. Niye böyle varsayımlarda bulunuyorsunuz? Gel çocuğum, benim yanımda dur. Kısa zamanda Mowgli köy yaşamını öğrendi. Dillerini de öğrendi. Ona yapacak bir iş verdiler. Hayvanları gidiyordu. Arkadaşları Bagheera ve Baloo onunla dağda buluşuyordu. Ama bir gün gri kurt kardeşi onunla görüşmeye geldi. Sürünün başı dertte. Şerkan kurtları teker teker öldürmeye karar vermiş. Beni Şerkan'a vermeye karar vermiştiniz. Şimdi sizi neden düşüneyim? Aynı türden değiliz ama annemiz bizi öz kardeş gibi yetiştirdi. Onun intikamını almalıyız. Ne? Yani annem... E Şerkan'la dövüşürken öldü. Mağaraya seni sormaya gelmişti ama annem tek kelime etmedi. Yeterli. Şerkan'ın canını bağışlamam. Mowgli hayvanlarını Şerkan'ın saklandığı vadiyeye götürdü. Kendi bufalolardan birinin üstündeydi. Vadiye ulaşınca sürünün gerçek lideri olan Akela da onlara katıldı. Sen hayvanların bir kısmını ters yöne götür. Ben de buradan hızlı bir şekilde getireceğim. Şerkan tuzağa düşecek. Planladıkları gibi hayvanları Şerkan'a doğru koşarken bıraktılar. Tüm vadi hayvanların ayak testleriyle titremeye başladı. Şerkan hayvanların ayak testlerini duydu ve kaçacak bir yer aradı. Ancak vadiye dağlar dikiliyordu ve kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Büyükbaş hayvanlar büyük ışımla koşarak geldiler ve Şerkan'ı ezip geçtiler. Boğa Şerkan'ı çamurun içinde ezdi. Bufalolar üstüne bastı. Artık koşmalarına gerek kalmamıştı. Mücadele bitmişti. Oh. Köyün ve ormanın düşmanı olan Şerkan böylece öldü. Oh. Evet! Woohoo. Evet! <gülüyor> Mogli Şerkan'ın derisini yüzdü ve kurtların tepesine gitti. Şerkan'ın derisini Mogli'nin omuzlarında gören kurtlar zafer çığlıkları attı. Akila gösterdiği liderlik için onurlandırıldı ve Mowgli ormandan ayrıldı. Bir zaman sonra Mowgli, Mesua'nın gerçek annesi olduğunu öğrendi. Ormandakiler de köylüler de sonsuza kadar mutlu yaşadı.